Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Salatu ve Selamu Ala Resulüne Muhammedin Ve Ala Ahliye ve Sahbi Ecmain Efendim bugün Ramazan Risalesinden yedinci nükteyi paylaşacağız Üstad Hazretleri Ramazan Risalesinde Ramazanın değişik hikmetlerinden bahsediyordu Bu da yedinci nükte, farklı bir hikmet Ramazan'ın sıyamı dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki Ramazan'ın sıyamı dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazancına baktığı cihetindeki evet dünya bir açıdan bakıldığında hadis şerifin tarifiyle ahiretin mezrası ziraat yeri, tarlası hükmünde. İnsan burada ekiyor, hatta ekiliyor. Ekiyor, amellerini ekiyor. Ekiliyor. Kendi kabiliyetlerini burada insan yeşertiyor, büyütüyor, nemalandırıyor. Bu açıdan dünya bir tarla hükmünde. Bizi ebedi hayata hazırlıyor. Diğer taraftan ticaret. İşte insana sermaye olarak verilen zamanın, kabiliyetin burada karlı bir dönüşümde ebedi bir hayatta ebedi bir saadeti netice vermek üzere yani ebedi hayatı satın almak üzere adeta biz bu dünyaya gelmişiz. Dolayısıyla bu dünya bizim için ziraat ve ticaret yeri bir anlamda. İşte bu cihetten e, Ramazan'a baktığımızda şöyle bir hikmeti var ki Ramazan-ı Şerif'te sevab-ı amal bire bindir. Evet. Sayır zamanlarda bir onken Ramazan'da bire bin veriliyor amellere karşılık. Bir hak ediyorsak Cenab-ı Hak on veriyor rahmetiyle, cömertliğiyle. Ramazan'ı bin veriyor. Kur'an hakimin nas-ı hadis ile her bir harfinin on sevabı var, on hasene sayılır. On meyve-i cennet getirir. Evet sevap, hasene, meyve-i cennet tabirleri üzerinde durulması gereken tabieler aslında. Sevap deyince ne anlıyoruz, sevap neyin karşılığı bunu çok bilemiyoruz. Satan için üç ayrı şey kullanmış oluyor. On sevap, on hasene, on meyveyi cennet diyor. Aslında sevap Cenab-ı Hakk'ın yaptığımız amellere karşılık vereceği şey ama ney? Bunu bilemiyoruz, ahirete göçtüğümüz zaman inşallah bunlarla karşılaşacağız, bizzat anlayacağız. Ama şu ki sevap bir karşılıktır yaptığımız amellere. Cenab-ı Hak bunu en az on katıyla karşılıyor. On hasene sayılıyor. Yani on güzellik olarak defterimize yazılıyor. Adette on tane yıldız konuyor her bir amelimize karşılık. Ve on meyveyi cennet. Ne anlama geliyorsun? Meyveyi cennetin de ne olduğunu çok anlamıyoruz ama ebedi bir surette bize takdim edilecek ebedi zevklerin, şevklerin, nimetlerin, keyiflerin karşılığı olarak ifade ediliyor. Belki kısaca şunu söylemek mümkün olabilir. Cenab-ı Hakk'ın bizden memnun oluşunun birimi adeta on sevap, on kat memnun bin deyince bin kat memnun oluyor. Cenab-ı Hakk'ın memnuniyet birimi nazarıyla baksak herhalde yanlış olmaz diye düşünüyorum. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin on değil bin ve Ayet-i Kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir. Ve Leyla-i Kadir'de otuz bin hasene sayılır. Yani burası bir tarlaydı. Bir amel yapıyorduk. Bire on veriyordu bu tarla. İşte bazı geceler bire bin veriyor Ramazan'da. Hele ayet Kürsi gibi bazı ayetler binler meyveler veriyor. Bir de Leylê Kadir yakalamışsa eğer biri otuz bin hasene veriliyor. Yani bir tohum atıyorsunuz, otuz bin başak veriyoruz. Otuz bin tane ortaya çıkıyor. Belki Cenab-ı Hikması ile bazen onu daha da çoğaltıyor. Evet. Madem yeryüzü tarla, biz de buraya bu tarlada ekmeye ve ekilmeye gelmişiz, o zaman yüksek verime talip olmalıyız. Evet. Bunun için en verimli ay. Ramazan ayı. Evet her bir harfi 30 bin baki meyveler veren kuran Hakim. Buradaki baki meyveler cümlesi de çok enteresan. Dünyadaki meyveler fanidir. Yani bir tohum ekersiniz, çekirdek ekersiniz. Evet şu kadar meyve ya da efendim, habbe verir size ama bunlar da geçicidir, fanidir. Fakat ahirete ait olan her şey bakidir. Dolayısıyla oranın bir ağacı Belki yer yüzünün bin tane bahçesi kadar değerli daha da fazla. Çünkü elmayı bir meyveyi kopardığınızda dalından hemen yerisin yeni isik Dolayısıyla baki hüviyet arz ediyor Dolayısıyla insan ekim yapacaksa, evet, ahirete ahiret tarlasını ekmeli. Ahiret'in tarlası da dünya. Bunda en verimli çağı Ramazan ayı ve onun mübarek geceleri, birazsa Leyli Kadir. Evet her bir harfi 30 bin baki meyveler veren kuran Hakim öyle bir nurani şecere-i tuğba hükmüne geçiyor ki milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. İşte gel bu kudsi, ebedi, karlı ticarete bak, seyret ve düşün ki bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler ne derece hatsiz bir hasarette olduğunu anla karını, ticaretini bilen insan bu aya çok itibar etmeli. Evet. Yani sair aylarda 1'e 10 verim alırken bu ayda 1'e 1000 bin ve binler verim almak. Muhteşem bir şey. O zaman insan bu Ramazan ayının her dakikasını en ince ayrıntısına kadar değerlendirmeli. Değil sevaplı işleri bir kenara bırakmak. Ne dünyamıza ne ahiretimize yaramayan eğlenme anlamını taşıyacak, taşıyacak olan şeylerden bile uzak durmak, bütün vaktini en kıymetli şeylere sarf etmek, ehl-i karı. İşte Ramazan-ı Şerif, adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher bir pazardır. <gülüyor> Ve uhrevi hasılat için gayet münbit bir zemindir. Çok verimli bir zemin. Ve neşv-i amal için bahardaki ma-i nisandır. Evet. Yani nasıl güneş takvimi içerisinde nisan ayı, ehli ziraatın çok mühim bir ayı, hele de bu aydaki yağın o yağmur, tiş verimlilik sebebi. Evet, Ramazan da aynen böyle. Bir fuar zamanı, en çok karların edildiği bir fuar zamanı, en çok mahsulatın alması için çalışıp çabalamanın gerektiği verimlilik ayı. Saltanat-ı rububiyet ilahiye karşı ubudiyet Beşeriye'nin resmi geçit yapmasının en parlak kutsi bir bayram hükmündedir. Yani bir ilahi saltanat, bir Rububiyet saltanatı var. Haşmetli bir icraatı var kainatta. Cenab-ı Hakk'ın muhteşem sanatlarını sevgilediği, muhteşem güzelliklerin, azametini sergilediği, azametli icraatların yapıldığı bir yerdir dünya ve insan burada bir seyirci, buradaki güzellikleri keşfeden, hayret ve hayranlıkla seyreden ve sonra bunun Cenab-ı Hakk'a atfedilmesiyle hamd ve tesbih makamında buna muhatap olmak ki bunun adı ubudiyettir, ibadettir evet böyle bir Rabbe böyle bir ibadetin yapılması için en uygun zeminlerden bir tanesi de Ramazan'dır. Evet. Resmi geçit tarzında Cenab-ı Hakk'a ibadetlerimizi arz ediyoruz bu ayda. Bu ibadetleri bir hakkın e, layık olan Cenab-ı Hakk'a bu ibadetleri en ziyade bu aylarda yaptığımızda en büyük e, memnuniyet ve rızayla karşılaşıyoruz Cenab-ı Hak adına. Böyle olduğundan yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve malayani ve hevaperestane müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş. Yani muhteşem bir resmi geçit aslında bu. Dolayısıyla bütün gözlerin oraya çevrildi. Bütün melaikelerin, ruhanilerin dahi. Böyle bir zeminde, böyle muhteşem, değerli dakikalarda kısacık bir süre içerisinde resim geçit yapacağız. son insanın bu anda yemek içmekle ya da böyle değersiz, kıymetsiz şeylerle harcamaması gerekiyor. Onun için insan yemesini, içmesini ve sair şeylere iştihasını en aza indirmesi gerekiyor. Ki bunun oruçtur. İşte insan bu ayda oruçlu olarak bu resmi geçide katılıp, cenab bakın rızasına nail olması umulur. Güya muhakkakten hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine. Yani insanın bir çamurdan, topraktan tarafı var buna hayvani tarafı diyoruz. Bir insanın ilahi nefa olan ruhu var. Meleki bir yanı var. Evet. Zaman zaman hayvani yönler insanı ön plana çıkıyor. Zaman zaman meleki ruhani yönleri ön plana çıkıyor. İşte Ramazan'da insan bu hayvani yönlerini en aza indirip adeta uykuya alıp kış uykusuna yatırır gibi meleki yönlerini, ruhani yönlerini ön plana çıkarması gerekir. Evet. Güya muvakkaten hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine veyahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacetini muvakkaten bırakmakla uhrevi bir adam, yani ahiret adamı ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek yani ete kemiğe bürünüp bu dünyada görünmüş bir ruh insan. Evet. Dolayısıyla aslında ruhtur, beden elbisedir. Dolayısıyla artık elbiseye değer verme zamanı değil. Sanın kendisine değer verme, ruhuna değer verme zamanı. Dolayısıyla ruh bakımı zamanı. Her zaman beden bakımı ön planda oluyor. Bedenin beslenmesi ön planda oluyor. Burada daha çok ruha değer vermek, ruha bakmak, ruhun ihtiyaçlarını karşılamak durumunda oluyor insan. Dolayısıyla insan hayvaniyetini bir kenara geçici olarak bırakıp melekiyet vaziyetine giriyor. Tam bir ahiret adamı oluyor. Evet ve ceset giymiş bir ruh vaziyeti tam olarak hissediyor. Salmı ile samediyete bir nevi aynadarlık etmektir. Cenab-ı Hak hiçbir şeye muhtaç değil. Bilakis her şey ona muhtaç. Onun hayat vermesi ve hayata ne lazımsa vermeye devam etmesiyle her şeyin hayatiyeti hatta varlığı devam ediyor. Buna samet diyoruz. canım bakın samediyeti sametiyeti cenab hiçbir şeye muhtaç değil. İşte insan da sanki muvakkaten bu samet ismine ayna olmak anlamında geçici olarak bu dünyevi hayvani iştihalarını bir kenara bırakıp ve en aza indirip işte kuş uykusuna yatırıp meleki yönlerini ön plana çıkar çıkarıyor. Çünkü melekler yemeği içmeye e efendim e muameleti zevciyeye muhtaç olmadıkları için Meleki bir vaziyet. Dolayısıyla bu da samediyete biraz daha uygun. Dolayısıyla insanın Cenab-ı samet ismini bir parça anlayabilme, idrak etme anlamında da önemli bir e, fırsat elde ediyor Ramazan'da. Evet, Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta, baki bir ömür ve uzun bir hayatı bakiyeyi tazammun eder, kazandırır. Evet, dünya hayatımız zaten kısa. Kısacık hayatta ebedi bir hayatı kazanacağız. Dünya kısacık, daracık bir zaman dilimi ama ebedi hayatımız bu hayatımıza göre şekillenecek. Nasıl yaşıyorsak öyle muamele göreceğiz öbür tarafta. E cennet ya cehennem gibi ama sadece cennet ve cehennem anlamda değil. Cennete girse bile insan cennetteki insanın makamatı insanın bu dünyadaki yaşayışına göre şekillenecek. Dolayısıyla bizim her hal ve hareketimiz ebedi hayatımıza önemli yansımaları olan hal ve hareketlerdir. Dolayısıyla insanın bu kısacık hayatını Cenab-ı Hakk'ın rızası, memnuniyeti dairesinde yaşaması gerekiyor. Yine de dünya hayatı veya yıllık olarak düşünürsek 11 aymız belki istediğimiz gibi ahirete yönelik geçmeyebiliyoruz. İşte Cenab-ı Hak hususi bir kampanya düzenliyor tabiri caizse Ramazan ayında. Ramazan ayını sadece değerlendirsek bile ebedi hayatta çok önemli kazanımlar elde edebileceğiz. Tabii kısacık Ramazan ayı içerisinde özellikle leyla Kadir sırrıyla insan bir Ramazan'da bir ömür kadar sevap kazanabilir, ubudiyet yapabilir. Evet, bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. leyla Kadir ise nasıl Kur'an ile bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bütçe i katadır. Bin ay. Hesapladığımızda seksen yılın üzerinde ifade ediyor. Dolayısıyla insan Ramazan gecelerinden bir tanesinde itinayla bir cevher gibi saklanmış olan leyley i Kadir'i yakalasa seksen senelik bir ömürü değerlendirmiş gibi oluyor. Allah'ın izniyle. Kaldı ki diğer gecelerine kendine ait cuma geceleri başta olmak üzere her birinin muhteşem ilahi e, hediyeleri barındıran cevher sadefleri olduğunu düşünebiliriz. Evet. Dolayısıyla insan Ramazan ayını bütünüyle değerlendirmek, işte ise Cuma gecelerini bütünüyle değerlendirmek, işte ise Leyla-i Kadir'i yakalayabilme azmi i gayret içerisinde olabilmek e, durumundadır. Evet, nasıl ki bir padişah Müdit saltanatında belki her senede ya Cülus Humayun namıyla veyahut başka şaşşalı Cilveyi saltanatına mazhar bazı günler bayram yapar. Evet padişahlar, krallar ya tahta çıktığı ilk günü seneyi devriyesini ya da başka zaferli günlerini vesaire bayram ilan eder. Her yıl o günleri bayram ilan eder, lüksusi davranır. Sayır zamanlarından farklı bir davranış içerisinde olur. Rayetini o günde umumi kanunlar dairesinde değil, yani diğer sıradan günlerde olduğu gibi sıradan kanunlarla değil, belki hususi ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalade icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Adeta protokoller ortadan kalkar böyle günlerde. Çok özel muamele görür insanlar padişahın huzuruna girebilme, derdini edebilme onun hususi iltifatına, hususi teveccühüne, hususi ihsanına iltifatına mazhar olma durumu söz konusu olur. Öyle de ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin padişahı Zülcelali kainatın sultanı o 18 bin aleme bakan teveccüh eden fermanı Şanı olan Kur'an-ı Hakimi Ramazan-ı Şerif'te inzal eylemiş. Tüm kainatın, bütün kainatı ilgilendiren, 18.000 alemin tamamını ilgilendiren bir ferman Kur'an. Bunun indiği ay o yüzden çok kıymetli bir ay. Kadri takdir edilemeyecek bir ay. Elbette o Ramazan mahsus bir bayram ilahi ve bir meşer rahmani ve bir meclis-i ruhani hükmüne geçmek mukteza i hikmettir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak onu indirdiği ayı bir bayram sayıyor. Bir bayram muamelesi yapıyor rayetine, kullarına. Bir meşer Rabbani. Yani Cenab-ı Hakk'ın Rabbani bir fuarı adeta. Dolayısıyla bol bol insanların, ikramların yapıldığı, karların dağıtıldığı bir zaman dilimi oluyor. Ve bir meclis-i ruhani hükmüne geçmek. Artık böyle bedeni şeylerden ziyade ruhani meleki yönleri ön plana çıkarmak. insanların Mukteza hikmettir. Hikmetin gereği. Madem Ramazan o bayramdır, elbette bir derece sufli ve hayvani meşagilden insanları çekmek için orucu emredilecek. Bir bayram ama hayvani bir bayram değil bu. Meleki ruhani bir bayram. Dolayısıyla meleki ve ruhani yönlerinin ön plana çıkması lazım. İşte hayvani ve sufli dünyaya ait gelip geçici fani istekler, zevkler kısıtlanmalı bu ayda. Ve kısıtlanmış Cenab-ı Hakk oruca emretmiş. Ve orucun ekmeli ise, yani oruç var ama herkesin orucu bir değil. En mükemmel oruç ne? Orucun ekmeli ise, mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniye dair bir nevi oruç tutturmaktır. Yani sadece mideye değil, Mide orucu mutlaka çok mühim, çok önemli çok önemli bir zemberek miydi? Fakat sadece ona değil. senin gözüne, kulağına, hatta hayaline, hatta fikrine bir nevi oruç tutturmak. Yani tüm hissiyatıyla insanın oruç tutabilmesi. Önemli olan bu. Yani muharremattan, malayaniyattan çekmek. Muharremattan yani haram kılınmış şeylerden. Malayaniyatta ne dünyamıza ne ahiretimize yaramayan boş işlerden çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Mesela dilini yalandan, gıybetten, galiz tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak. Bunları kendimize yasaklamak. Yalan söylemeyeceğim. Gıybet zinhar yapmayacağım. Galiz tabirler yani böyle çirkin, kötü, kaba şeylerden ayırmakla ona oruç tutturmak. Dilin orucu da bu. Ve o lisanı tilaveti Kur'an ve zikir ve tesbih ve salavat ve sifar gibi şeylerle meşgul etmek. Yani dilin yapmayacakları şeyler bu. Yapacakları şeyler ne? Onlar da bunlar. Evet. Tilaveti Kur'an. Kur'an okuyarak lisanı meşgul etmek. Zikir. Cenab-ı Hakk'ı tefekkür ederek, tezekkür ederek, onun nimetlerini hatırlayarak... Kâhâneteki bütün muhteşem güzelliklerin ondan geldiğini hatırlayarak, ona olan hayranlığımız, meftuniyetimizi yenileyerek kalbi hayatımızda. Ve tesbih, onun her türlü noktanlıktan münezzeh oluşunu derhatır ederek sürekli. Ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Yani onun Resulüne bize göndermiş olduğu, fermanla beraber göndermiş olduğu Resulüne e, biatımızı tazelemek anlamında olan salavata e, rağbet etmek... Ve gibi yani Cenab-ı Hakk'a karşı kusurlarımız eksik olmuyor. Kusurlarımızı itiraf ederek affı, mağfiretini istirham etmek ile meşgul olmak gerekiyor. İşte dil böyle yaptığında dil orucunu tutmuş oluyoruz. Mesela gözünü mahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip, gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi, Sair cihazata da bir nevi oruç tutturmak. Evet. Gözün de, göz niçin vermiş, onun için kullanmak lazım. Dolayısıyla verenin rızası istikametinde kullanmak lazım. Bu bütün ömrümüz boyunca böyle ama buna Ramazan'da çok daha özel bir itina göstermek lazım. Dolayısıyla insan gözünü bir namahreme kayılmasından son derece itinayla kaçmalı. Kulağını fena şeyler işitmekten, dinlemekten kaçmalı gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmeli. Ki bunlara bir nevi oruç tutturmuş olsun. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile ona tatil ile istikgal ettirilse başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilirler. Evet. İnsan için gerçekten bir zemberek, büyük bir fabrika hükmündeyim. Mide, eğer insan midesinin kontrolünü elinde tutabilirse midesinin kontrolünü aklına verebilirse o zaman insan diğer duygularını da yönetebilir durumda ol, ol, oluyor. Evet. Midesine hükmeden diğer duygularına hükmedebilir. Evet. Sekizinci nükte Ramazan-ı Şerif insanın hayatı şahsiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinin bir hikmeti şudur ki Ramazan çok çeşitli hikmetleri var. Çok çeşitli yerlere bakıyor. Bir tanesi de hayatı şahsiyesine bakıyor insanın. Şahsi hayatında son derece önemli bir e, yeri var Ramazan'ın. Nasıl bir yeri varmış? Takip edelim. İnsana en mühim bir ilaç nevinden <gülüyor> insana en mühim bir ilaç nevinden maddi ve manevi bir perhizdir. Maddi ve manevi bir perhiz. İnsanın maddi hayatı için bir perhize ihtiyacı var. Doğru. Fakat manevi hayatı için de bir perhize ihtiyacı var. İşte Ramazan-ı Şerif'in orucu hem maddi hayatımız için bir perhiz hükmünde hem de manevi sağlığımız açısından bir perhiz hükmünde. Ve tıbben bir hımyedir ki insanın nefsi yemek içmek hususunda keyfe mayaşa hareket ettikçe hem şahsın maddi hayatına ben zarar verdiği gibi hem helal haram demeyip rast gelen şeye saldırmak adeta manevi hayatını da zehirler. Evet, insan nefsi işte halı istiyor. Hatta sınırsız istiyor zaman zaman. Hiçbir kontrol olsun istemiyoruz üstünde. Her önüne gelen her zevkli bulduğu şeyi yemek içmek istiyor. Fakat bazı şeyler zararlı. Bazı şeylerin çoğu zararlı. Bazı şeylerin azı da zararlı. Dolayısıyla insan yemek içmek kusunda bir disipline muhtaç. Yoksa maddi hayatını zehirler, birçok hastalıklara davetiye çıkar. Peygamberimiz öyle buyurmuş. İnsan doldurduğu en kötü kap midesidir diye. Evet. Dolayısıyla insanın mutlaka midesinin kontrolünü eline alması lazım maddi sağlığı açısından. Evet. Hatta günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi olan obezite, yani şişmanlık problemi, aşırı kilo problemi ki o da birçok hastalığın kaynağıdır. Bu da işte insanın midesinin kontrolünü yitirmesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bedeni olarak bizim böyle bir kontrol mekanizmasını elde tutmamız, tutmaya ihtiyacımız var. Tabi diğer taraftan sadece bedeni zararlılık söz konusu olmuyor. Aynı gıdalar helal ve haram sınıflarına giriyor. İnsan bunun da ayrımını yapmazsa yapamazsa manevi hayatını da zehirliyor. Sadece maddi sağlığı gitmiyor, manevi sağlığı da gidiyor. Dolayısıyla dünyevi hayatını tehlikeye sokmuyor, ebedi hayatını da tehlikeye sokuyor. Dolayısıyla hem bedeni hayatı için insanın bir kontrole ihtiyacı var hem manevi hayatı için. İşte bu ikisini birden e, sağlama şansı, fırsatı veriyor oruç bize. Evet. Dolayısıyla yani hekimin reçeteleri bizim için ne kadar mühim maddi hayatımız için özellikle kritik durumdaki hastalar bunu çok iyi bilirler. Bu reçeteleri riayet etmedikleri zaman kendi hayatlarının sıkıntıya gireceğini bilirler. İşte insan da bu dünyada maddi manevi birçok sıkıntılara muhataptır. Özellikle ebedi hayatını ilgilendiren kısmı çok önemli. Çünkü ebedi sonuçları olacaktır. Onun için Cenab-ı Hak bize manevi bir reçete olarak Kur'an'ı göndermiş bu ayda. İlahi bir reçetedir Kur'an. Evet. Dolayısıyla bu Kur'an'a göre bizim hayatımızı düzenlememiz gerek. Ama insanın bunun için bazı eksersizlere ihtiyacı var. İtaat egzersizine. Evet. Helala harama riayet egzersizin ihtiyacımız var. İşte Ramazan'daki oruç tam da budur. İlahi reçetelere uyma kabiliyetimizi artırmak için bir idman hükmünde. Ta bu reçeteye uymazsak biz zarar ederiz. Hem dünyada zarar ederiz maazallah ahirette onulmaz zararların içerisine düşebiliriz. Daha kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç gelir. Evet. Nefis keyfe maya şareket etmek istiyor. İşte maddi manevi e, zararlı zararsız ayrımı yapmadan her şeye saldırıyor. Hayvan gibi yutuyor adeta. Evet. İnsan nefsi. Böyle. Vasfı bu. Karakteri bu. Daha kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç gelir. Halbuki nefis bu bedende bir hizmetkardır. Kalp ve ruha itaat için var. Ruhumuzun yaşaması için bedenimize dercedilmiş edilmiş bir özelliktir. E, nefsin arzuları aslında. Dolayısıyla kalp ve ruha zemin hazırlamak için aslında çalışan bir hizmetkardan başka bir şey değildir. Nefis ama insan şaşkınlıkla, insan gafletle çok zaman nefsine o kadar çok paye veriyor ki. Çünkü zevkin de madeni aynı zamanda, keyfin de madeni aynı zamanda. Bazısı insan kalp ve ruhunu ağlatarak icabında nefsini güldürüyor. Çok dehşetli bir durum ama günümüzde de çok ciddi bir problem. Yani i̇nsan nefsini, nefsin arzularını e, kontrolsüz e, keyfe ma yaşa, isteklerini öylesine hızlı bir şekilde yerine getiriyor ki nefis şımarıyor, kabarıyor, azgınlaşıyor, azmanlaşıyor. Bilakis kalp ve ruhsa. Çünkü bunların talepleri çok zaman nefsin zıddı olan talepler ruh ve kalp adeta güdükleşiyor, zayıflıyor, takatsız duruma geliyor. Böylece o bedende artık nefis yükme diyoruz. Yani roller değişiyor. Efendi köle yer değiştiriyor. Efendilere köleler uqalalık yapılıyor, yapıyor, tepeden bakıyor, onları istedikleri şekilde kullanıyor. Emrini amada ediyor tabi, tabiri caizse. Bu çok büyük bir sefalettir. Çok bir, büyük bir e, onur kırıcı durumdur insan için. Evet. Evet nefis serkeş hane dizginini eline alır. Daha insan ona binemez o insana biner. Evet yani benzetmek gerekirse insanın nefsi insana vermiş bir at hükmünde uzun yolculuğunda onun yolculuğunu kolaylaştırmak için insan da onun üzerinde insan kalbi, aklı, ruhu da onun üzerinde bir binek, e, binici gibi adeta. Fakat biz atımızı şımartırsak o üsteli tarafa gider. Nerede bir ot görür o tarafa yönelir. Nerede bir serin su görür oraya yönelir. Nerede bir serin gölge bulur orada uzanmak ister. Nerede karşı cinsten bir at görür ona koşmak ister. Nefsin vasfı bu. Fakat biz kalp ve ruhumuzla aklımızla bir süvari gibi onun dizginini çekip bizim istediğimiz tarafa yönlendirmemiz lazım onun ihtiyaçlarını gidermemiz lazım ama onun ihtiyaçları için bizi istediği tarafa götürmesine fırsat vermememiz gerekiyor yoksa sanki o bizim sırtımıza binip el, dizginimizi eline alıp istediği tarafa götürüyormuş gibi bir hal olur bu bir sefalettir Ramazan-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alışır. Riyazete çalışır. Riyazet, işte yeme içme gibi insanın bedeni arzularını en aza indirerek kalbi ve ruhi yönlerini geliştirmeye çalışma ameliyesi. Asırlar boyu, tarih boyu hatta İslam öncesi de dahil, diğer dinlerde de var. İnsanın manevi gelişimi için son derece önemli üzerine durulmuş olan bir disiplin riyazet. Riyazeti girmiş oluyor bir çeşit insan. Ve emir dinlemeyi öğrenir. Nefis. Bir çare zayıf mideye de hazımdan evvel yemek yemek üstüne doldurmak ile hastalıkları celbetmez. Evet. Çok önemli hastalıkların kaynağı. Mide. Yemek içmek konusundaki kontrolsüzlük çok. Hastalıkların kaynağı. Riyazete alıştığımız zaman bu konuda bir disiplin elde ediyoruz. Maddi ve manevi sağlığımızı koruyoruz. Ve emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihetle haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen <gülüyor> emri dinlemeye kabiliyet peyda eder. Hayatı maneviyi bozmamaya çalışır. Evet. Ramazanda helali de terk ediyoruz. Yani normalde yemek içmek helaldir. Ama Ramazanda onu da terk ediyoruz. Normalde insan helaliyle yakınlıkta bulunmak konusunda problemi yok. Helaldir. Ama Ramazan'da o bile muhakkaten terk ediliyor. Böylece insan sürekli itaat, eksersizi yapıyoruz. Böylece emir dinlemeyi öğreniyoruz. Nefes. Hem insan ekseriyet mutlakası açlığa çok defa müptela olur. Bu da bir hakikat. İnsan ya uzun süreli ya kısa süreli açlığa muhatap oluyor çok zaman. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık riyazete muhtaçtır. Evet. Dolayısıyla insan bu her açlıkta elinin ayağının titrememesi, efendim kontrolünü yitirmemesi, zafiyete uğramaması açısından riyazet şart. Yani insan e, vücuduna aldığı enerjiyi sistematik olarak, disiplinli olarak iktisatla kullanmayı öğrenmeli. Sürekli peş peşe mideye yemek indiğinde vücut bu e, disiplini yitiriyor. Dolayısıyla birkaç saat sonra insan acıkıyor ve el ayağı titremeye başlıyor. Fakat işte Ramazan'la insan alışınca, mesela sabahtan öğle ikindiye kadar insan Ramazan'dan sonra yine hiçbir açlık hissetmiyor. insan. bunu görüyor. Demek ki o vakte kadar olan ihtiyaç diye tabir ettiğimiz şeyler gerçek ihtiyaçlar değil, suni ihtiyaçlar. Mesela boşu boşuna yiyoruz, maddi ve manevi hayatımıza yük getiriyoruz. Evet. Ramazan Şerif'teki oruç 15 saat, sahursuz ise 24 saat devam eden bir müddet açla sabır ve tahammül ve riyazettir ve bir idmandır. Demek beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. Evet sabırsızlık ve tahammülsüzlük insan en ciddi problemlerinden bir tanesi. Hatta sabır imanın yarısıdır denmiş hadis-i tarafından. Hatta sabrın çok şubeleri var. Yani sabır, mesela günaha girmemek için sabır ki bunun adı takvadır, çok önemli. Başına bir musibet geldiğinde isyan etmemek için sabır ki bu tevekkül ve teslimdir. ve Son derece önemlidir gerçekten. Diğer taraftan ibarete devamda sabır. Evet, bu üç sabır insanın hayatının önemli bir kısmını içerisine alan çok önemli bir erdemdir. İşte bu erdem, bu fazilet insanın kazanması için Ramazan gerçekten çok ciddi bir fırsat ve bir idman zemindir. Sabırsızlık ve tahammülsüzlükle hayatta karşımıza çıkan çok ciddi problemlerin içerisine düşmekten bizi koruyan bir koruyucu hekimlik uygulaması gibidir. Adeta. Hem o fabrikasının çok hademeleri var. Yani mide tek başına çalışmıyor. Ona çalışan, ona yardım eden bir sürü başka duygularımız, organlarımız var. Hem onunla alakadar çok cihazat-ı insaniye var. Nefis eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında tatil eşkal etmezse o fabrikanın hademelerinin ve o cihazatın hususi ibadetlerini onlara unutturur. Kendisiyle meşgul eder, altına bırak altında bırakır. O sair cihazat-ı insaniyeyi o manevi fabrika çarklarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşevveş eder. Yani bir fabrika olabilir, fabrikaya bakım da gerekebilir. Ama gerektiği kadar insanların kalkıp bütün işlerini o fabrikayla e, uğraşması ve ne ihmal etmeleri, kendi ihtiyaçlarını ihmal etmeleri düşünülemez. Dolayısıyla göz mide için çalışıyor, işte rızkı görüyor, ona yöneliyor, ayaklarıyla insan, elleriyle onu buluyor, efendim işlemden geçiriyor, e, diyelim insan beyni insanın midesine haber gönderiyor, i̇şte, ağız değirmeni çalışıyoruz. Oradan karaciğer devreye giriyor. Kan, kalp vesaire derken bütün sistem onunla uğraşıyoruz. Halbuki insanın tek işi bu değil. Tek işi beden denilen bu elbiseye bakmak değil. Asıl olan ruhtur. Ruhuyla, ruhun bakımı, beslenmesiyle, ihtiyaçlarıyla insan ihtiyaçlarıyla da insan ilgilenmesi gerekir. Evet, yoksa sürekli insan böyle kontrolsüz bir şekilde iyi biçme Vesair dünyevi iştihalar içerisinde bulunması insanın dünyasını gürültüye ve dumana boğuyor. Her şeyin netliğini yitiriyor. Evet nazar dikkatini daima kendisine celbeder nefis. Benimle uğraşın diye bir şımarıklık içerisinde olur ulvi vazifelerini muvakkaten unutturur. İnsanın beden çok yüksek gayeleri var. Onları unutturur insana. Ondandır ki eskiden beri çok ehli velayet, tekemmül için riyazete az yemek ve içmeye kendilerini alıştırmışlardır. Yani Allah aşıkları, Allah dostları dediğimiz veli zatlar hep az yemek, az içmek gibi birçok alanda sınırlama anlamına gelen riyazetle meşgul olmuşlar ve kuvvetle tavsiye etmişler. Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o fabrikanın hademeleri anlarlar ki sırf o fabrika için yaratılmamışlar. Yani insan bu dünya yemek içmeye gelmemiş. Gelmişken yiyip içiyor. Hayatının devamı için bu lazım ama dünya yemek için gelmemiş. Yemek içmek bu hayatımızın devamı için gerekli. Dolayısıyla biz yemek için yaşamıyoruz. Yaşamak için yiyoruz. Böyle olmamız gerekiyor. Ama zaman zaman bu denge yitiyor maalesef. Evet. ''Ve sairci azat o fabrikanın sufli eğlencelerine bedel, Ramazan-ı şerifte meleki ve ruhani eğlencelerde telezzüz ederler, nazarlarını onlara dikerler.'' Evet. Dolayısıyla insan sadece bedeni lezzetleri, keyifleri yok aslında. Manevi lezzetler de var, kalbin ruhun hoşuna giden, dolayısıyla oruçları bozmayan lezzetler de var. Meleki ve ruhani, meleklerin de lezzetleri var, ruhların da lezzetleri var. Melekler nelerden lezzet alıyor? İşte insan Ramazan'da bunu bir parça keşfediyor. Bedeni lezzetler susturuluyor. O zaman insan meleki ve ruhani lezzetlere kanat açıyor. Tıpkı melekler neden lezzet alıyorsa biz de onlardan lezzet almaya başlıyoruz. Onun içindeki Ramazan-ı Şerif'te müminler derecata, derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sururlara mazhar oluyorlar. İşte i̇nsan mükemmele yaklaşınca az önce orucun mükemmeli nedir söylemiş oldu Üstad Hazretleri. O mükemmel oruca yaklaştıkça insanlar bu manevi duyguları, latifeler açılıyor ve onlar kendilerine has lezzetler alıyor. İşte bu derecemize göre yani bu mükemmel oruca yaklaşma derecemize göre biz de çeşit çeşit nurlar, feyizler, manevi sevinçler elde ediyoruz. ''Kalp ve ruh, akıl, sır gibi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefe vardır.'' Mesela manevi yapısını, manevi adeta e, çekirdekler hükmünde olan kabiliyetlerini suluyor, adeta güneşlendiriyor. insan ve onlar neşvi nemaya filizlenip ağaç olmasına e, bir zemin hasıl olmuş oluyor. ''Midenin ağlamasına rağmen onlar masumane gülüyorlar.'' Bu cümlede çok enteresan. Yani i̇nsanın midesi rahatsız, midesi hoşnut değil başlangıçta özellikle. Mide ağlarken ama kalbi ve ruhu gülüyor insanın. Sırrı gülüyor, aklı gülüyor bir açıdan. Dolayısıyla zaman zaman zaten bu var. Yani nefis ağlarken kalp gülüyor. Nefsimizi mi güldüreceğiz, kalbimizi mi güldüreceğiz Bu önemli. Aslında nefsin gülmesi gıdıklamakla gülen bir insan gibidir. 1-2 dakikalık bir şeydir ama sana lezzetle verecek bir şey değil. Fakat manevi gülmeler sahici gülmelerdir. Sahici, ruhi saadetlerdir. Asıl gülme odur. insan yani güldürecekse manevi yapısını güldürmeli. Yani burada şunun da altını çizmekte fayda var. Yani ehli iman bu dünya hayatı içerisinde bazı lezzetlerden kendisini mahrum ediyor gibi görünüyor. Aslında nefsani lezzetlerden nefsi mahrum ediyor gibi görünüyor. Fakat kalbi, ruhi, akli birçok farklı lezzetleri ve keyifleri tadıyor. İnsan Cenab-ı Hakk'ın rızası dairesinde yaşadıkça. Dolayısıyla bu dünyada da keyif eden, zevk alan, huzur duyan, mesut olan ehli imandır. Fakat işte gıdıklanarak gıdıklandığı zaman gülen bir insan gibi çok keyifli kahkahalar atıyor ehli dünya maddi hayat, bedeni bir hayat yaşayan insanlar bunların görünüşteki bu şaşalı gülüşleri, kahkahaları aslında ölmüş kalplerin, sönmüş akılların, dumuru uğramış ruhların belki habercisi. Evet. Dolayısıyla biz Ramazan'da bunu da bir parça keşfetmiş oluyoruz. Yani bedeni hazlar susuyor ama manevi hazlar insanı kuşatıyor. Dokuzuncu nükle, son nükle. Onu da okuyalım. Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak ve azizini göstermekle ubudiyetini bildirmek içindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki evet nefsin mevhum bir rububiyeti var. Haşa bu beden ülkesinin tanrısı benim der. İlahı benim der gibi bir halde. Yani ne istiyor ne istiyorsa onun isteğine hizmet eden birisi değil. Ben benim vücut ülkesi benim ve bunu istediğim gibi kullanırım. Tarzında bir nefis saltanatı var. Böyle bir sanal rububiyeti tanrılığı var adeta. Ubudiyetini bildirme yetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki aslında nefis kuldur. Birçok açıdan muhtaçtır. İhtiyaçları sürekli karşılanıyor. Dolayısıyla bu kadar zelil bir şeyin böyle bir iddiada bulunması, yani evde bir çocuk bütün ihtiyaçları sevenleri tarafından görülüyor diye kendisini kral zannetmesi, onları hakaret etmesi zaman zaman veya onlara ihtiyacını hissetmemesi gibi bir durum. Evet, dolayısıyla insanın rububiyeti falan yok ama sanal bir rububiyet davası var nefsin yani emir dinlememe, kontrol altına girmeme, dilediği gibi yaşama e, durumu söz konusu, Evet, i̇şte bunu kırmak ve insan acizini göstermek, ubudiyetini bildirmek, aslında kul olduğunu bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, yani insanın belki en önemli noktası bu yani acizini ve fakrını bilmek. Kendi aczi ve fakrı içerisinde Cenab-ı Hakk'ın kudretini, gınasını, rahmetini keşfetmek ve ona karşı kulluğunu ilan etmek. İnsanın varlık sebebi de bu. Yapması gereken de bu. İşte buna bakan bir hikmet bu. Nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Nefsin vasfı bu. Firavunane kendi rubiyet istiyor. Yani kendisi Rabbine kul olup ona e, ibadette bulunmak, itaatte bulunmak değil Bilakis kendi sanki Rab'miş, her şey onun istedikleri etrafında dönsün, onun isteklerini yerine getirsin, istiyor. Nefis böyle bir şey. Ne kadar azaplar çektirilse o damar onda kalır. Fakat açlıkla o damarı kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavluk cephesine darbe vurur, kırar, aczini, zafını, fakrını gösterir tam bir darbe yiyor insan Ramazan'daki nefis anlıyor ki elini suya uzatıyor içemezsin diyor akıldır oruçlusun nefis o zaman elini çekiyor efendim harama bakıyor bakmak istiyor akıl kalp ruh hücum ediyor bakamazsın gıybete yapamazsın tarzında böylece nefis arzu ettiği hoşuna giden sevdiği her şeyden elini eteğini çekmek durumunda kalıyor evet bunun en temeli tabi açlık en yani, Ağırına giden nefsin, başlık en temelde, en merkezde yer alan arzuları, e, mide üzerinden çünkü. Evet, Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğru nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar, aczini, zafını, fakrını gösterir, abd olduğunu bildirir. Hadisin rivayetinde vardır ki, Cenab-ı Hak nefse demiş ki, Ben neyim, sen nesin? Nefis demiş, ben benim, sen sensin. Azap vermiş, cehenneme atmış, yine sormuş. Yine demiş, ene, ene, ente, ente. Hangi nevi azabı vermiş? Enaniyetten vazgeçmemiş. Sonra açlık ile azap etmiş, yani aç bırakmış, yine sormuş, menene ve menente. Nefis demiş, ente rahim ve ne abdükel aciz. Yani ben, sen benim Rabb rahimimsin. Ve ben senin aciz bir abdinim. Sen benim Rabb rahimimsin. Yani benim her türlü, bana hayatı veren, hayatım için lazım olan her şeyi veren rahmet sahibi, sahibimsin, Rabbimsin. Ben de senin aciz bir abdinim. Yani senin vereceğin her şeye muhtaç, gücü, kuvveti, takatı olmayan bir kulunum demiş. Evet işte nefse asli mahiyetini algılatmak için yapılabilecek en büyük tedavi yöntemi, terapi yöntemi, rehabilitasyon yöntemi oruçtur. Cenab-ı Hak onun için orucu bize emretmiş. Cenab-ı Hak bu Ramazan-ı Şerif'in feyziyle nefsimizde, ruhumuzda, kalbimizde bu manevi feyzleri hissetmek, manevi hazları hissetmek ve Ramazan'dan sonra da bütün hayatımızı adeta Ramazanlaştırarak meleki bir hayat, ruhani bir hayat, ukrivi bir hayat atmosferi içerisinde yaşamayı nasip etsin.